Verilen vazifeyi hiç tereddüt etmeden yerine getirilir. Çünkü emredildi bu. Ve katiyen mülazalarını neticeye bağlamaz. Sadece marz-ı ilahidir. Yapacağı işlerde de Cenab-ı Hakk'ı hoşnut ederek edecek işleri araştırır. Yani acaba marz-ı ilahiye ulaşmak için bu vesilelerden hangisi daha süratli ulaştırır marz-ı ilahiye?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 Emredildiği şey insan yapar, neticeyi tamamen Cenab-ı Hak kahvale eder. En ufak bir beklentisi bile olmaz. Böyle bir beklenti bilmeyerek içine gelirse, enbiya bile ikaz edilir. Mesela Efendimiz'e buyurulur ki, in لَا tehdimen مَنْ Sen sevdiğini hidayet edemezsin. وَلَكِنَ Allah يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءَ Dolayısıyla o ondan kopar yani. Hidayet bana ait değil yani.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 neticesinde Allah'ın rızasını gözetelim bu aynı zamanda o bize cenneti lütfedecek şimdi burada bir cennet mülazası da karıştırıyorsunuz Öbürlerin öyle bir mülazası da yok belki hiç öyle bir şey düşünmüyorlar o lütfundan cennete korsa fazlından cennete korsa kors bir daha deride bir tarafta sadece bir ihlas diyelim Allah emretti yine yapıyoruz Üstüne i̇şte marzi ilahi olsun diyoruz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 O biri isteyecek, biri görecek, biri bilecek, biri düşünecek ve birebir tüm mülahazalarını bağlayacaksın. Talepte şirke girmeyeceksin. O aslında müşrik olmuyor yani. Talepte bazı şeyler işin içine kat. Bir zevk ruhani, bir aşk talebi, bir şevk talebi, bir cesp talebi, bir incizap talebi. Hayır öyle değil bence. Kalbi tam halisse, hulus dediğimiz şey, bütün benliğini sarmışsa,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 Kimisi bir kısım çengellere takılır orada. Kimisi sürüne sürüne geçer. Kimisi de dizde geçer dizleriyle. Aslında bu hayatta ötelere bakışın fotoğrafıdır bu. Veya ötelerle alakalı, Rabbimizle münasebetin resmi gibidir bu. o. Toberkatif gibi geçenler onlar öyle bağlanmışlar ki öbür aleme gidince onun cezwiyle intizar içinde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 O seviye ihsan buyursun. Kul, in ümirtu an âbud Allah, muklisesen luh ve ümirtu lân ikûne min al-müslimin. Kul, Allah âbud muklisesen luh dîni. Tiye, amelin ruhu ikhlas. Ama ameli Allah belirler. Allah'ın belirlediği şeylerde, tezviz buyurduğu işlerde.